Perişan efendim. Perişan efendim. Ankara Radyo'da, Türkiye Radyo'da, Türkiye Radyo'da. Perişan efendim. Türkiye Radyoları'nın tek arkası öbürgün deprem programı Perişan zaten da. şey, klaşay, klaşay vatan. Dedikler deprem kuşağı dolmamıza rağmen devletimiz deprem konusunda hala gerekli önlemleri almadı diyoruz. Ama ya biz vatandaş olarak daha doğrusu ne yapıyoruz? <gülüyor> Bakın ne yapıyoruz? <gülüyor> dinleyin dinleyin dinler. Herhangi bir depremden önce ev almak isteyen yeni bir evli çift ev almak için bir emlakçıya gider. İyi günler. İyi günler. Biz yeni evdeyiz de... Biriktirdiğimiz... Birkaç kuruşla bir, bir ev almak istiyoruz da... Hay hay efendim tam yerine geldiniz. İnanın çok şanslısınız. Az önce elime harika bir ev düştü. E, fiyatı çok uygun. Manzarası o biçim. Ay güneş görüyor mu? <gülüyor> ne demek hanımefendi dört tarafı da güneş görüyor. Salonu nasıl? <gülüyor> ne demek beyefendi dört tarafı da güneş görüyor. Banyosu nasıl? <gülüyor> ne demek hanımefendi dört tarafı da güneş görüyor. Ya tuvaleti? <gülüyor> ne demek beyefendi dört tarafı da güneş görüyor. Tuvaleti de mi? <gülüyor> Görüyordu. <gülüyor> Dört tarafını da kapattık artık görmüyor. <gülüyor> Ay çok güzel. E, son olarak şey sormak istiyorum. Mutfağı nasıl? Harika, mükemmel, olağanüstü. Bu televizyonlarda yemek yapılan programlar var ya efendi. Oradaki mutfaklardan bile daha güzel. İyi o zaman Emlakçı Bey. Biz gidip evi bir görelim olur mu? Hay hay tabii ki ne demek görelim. Buyurun. La Süleyman ben müşteriyi eve bakmaya götürüyorum. Dükkan sana emanet. Buyurun şöyle buyurun ben. İşte ev burası. Buyurun şöyle bakın. Buyurun buyurun. Evet evi nasıl buldunuz? Ay çok güzel. Ay, ay evet evet gerçekten güzel. çok güzel. İşte bura yatak odamız olur. Pencerelere kırmızı pancur yaparız. <gülüyor> Çocuklarımız doya doya koşup oynasın diye... ...bahçede minik bir çocuk parkı düşünüyorum hayatım. Ay çok güzel çok güzel. Burası da mutfağımız olur. Şuraya buzdolabını koyarız. Buraya da fırını en sevdiğim börekleri yapmak için. Çok düşüncelisin hayatım. Burası da banyomuz olur. Şuraya çamaşır makinesini koyarız. Buraya tıraş malzemeleri mi? <gülüyor> evet. Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Ne demek? Bayıldık. Hemen alıyoruz. E, ne kadar? <gülüyor> Dilerseniz para işini büroda konuşalım. Buyurun. <gülüyor> Buyurun. Aynı evli çift deprem olduktan sonra aynı emlakçıya gider. Bakın nasıl gider. İyi günler. <gülüyor> Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? <gülüyor> ...biriktirdiğimiz 3-5 kuruşumuza... ...bir, bir ev almak istiyoruz. <gülüyor> Ay hay efendim tam yerine geldiniz. Acaba elinize zemin etüdü yapılmış... salının payı fazla salınmayan... ...statik değerleri, örf ve ananelerimize uygun... ...altından fay hattı geçmeyen bir ev var mı? <gülüyor> Olmaz olur beyefendi. İnanın çok şanslısınız. Az önce elime harika bir ev geçti. Depreme dayanıklı. Zemin etüdü yapılmış. Tam size göre bir ev. <gülüyor> fay hattı meselesine gelince hanımefendi... Ee, ...daha önce bu Kuzey Anadolu fay hattı var ya... Bu evin altından geçiyordu. Belediye encümen kararıyla fay hattını 300 kilometre güneye aldık. Ay çok güzel çok güzel. İki tarihsel depremlere karşı dayanıklılık ölçümü nasıl? Aa, harika. Bu ev ne depremlere bana mısın demedi bayan. 1894 İstanbul depremi. 1968 Erzincan depremi. Hatta Japonya'daki depremler bile yıkamadı bu evi beyefendi. Oh, oh. Gayet iyi gayet iyi. Ee, evi bir görelim. Evet evet hemen gidip görelim. Tabi hay hay hemen görelim. La Süleyman! Ben müşteriyi eve bakmaya götürüyorum. Dükkan sana emanet. Buyurun, buyurun efendim. Şöyle geçelim. Evet, evi nasıl buldunuz? Harika, harika. Tam istediğin gibi bir ev beyefendi. Ay, evet, evet. Tam istediğimiz gibi. Burası yatak odamız olur hayatım. Deprem çantamızı şuraya koyarız. Burası da mutfak olur. Şuraya kırmızı pancurlu kocaman bir kiriş yaparız. Depremde altına girebilmek Ay. için. He? şeydi. Tam teşhisli satlı bir çadır düşünüyorum. Deprem sonrasında eve giremediğimiz zamanlarda kullanmak için. Şuraya da deprem tahmin aletimizi koyduk mu? Harika. Çok güzel. Very FM, Very sham. AM. Değil radyo perişan efendim.